Bugün olmaz. Yarın belki. Nuri Akman. Terörle mücadele haberleri umut değil, yılgınlık uyandırıyor. Işidin hukatlarına bakarak esef edip intikam yollarını tartışmakla yetiniyoruz. Oysa militanların gerçek hayat hikayelerine ihtiyacımız var. Hem de en ince detayına kadar ve sadece onların değil, teröre gönül düşüren tüm diğer insanların da. Milletlerine ve savaşma nedenlerine bakmaksızın, bebeklikten kafa kesme noktasına gelinceye kadar geçtikleri yolları bilmeden savaşamayız teröle. Yeterince sevilmedikleri için mi, işkence gördükleri için mi, cahil hocalar elinde büyüdüklerinden mi bu denli fitursuzlar? Hangi zaafları küresel kullanıma açık? Beyinlerini yıkayanlar arasında medeni ülkelerin saygın guruları var mı? Devletlerle silah satıcılarının ilişkisinden haberleri var mı? Bahşet'in bir idale dönüştürme sürecini somut örnekler üzerinden bize anlatan yok maalesef. Kanaat önderleri olayların yalnızca görülen ön cephesini anlatıyor. Canlı kulis bilgisi aktarabilmek uzun yıllar ölüm tehlikesini göze alarak terör üreticileriyle beraber yaşamayı gerektiriyor ki akademisyenlerle gazetecileri Aşan bir iş bu. Pişmanlık gösteren teröristin anlattıklarına ise, eğer karşı tarafın eline geçtikten sonra konuşuyorsa, pek güvenemeyiz. Demek yorumlarımız asla hakiki öykülere yaslanamayacak. Sadece Avrupa ülkelerinden IŞİD'e 3 bin savaşçı katılımından söz ediliyor. Diğer örgütlere hizmet eden insan sayısı buna dahil değil. Aradığımız hayat hikayelerinin bir kısmı Devletlerin arşivlerinde duruyor olsa gerek, ama kamuyla asla paylaşılmayacaktır. Çünkü her militanın kişisel öyküsü aynı zamanda onları suça iten resmi ve gayri resmi görevlilerin parmak izlerini de taşır. Hükümetler gerektiğinde bugün terörist saydıkları örgütleri yarın listelerinden çıkarmakla kalmaz, müttefik bile olurlar. Hatta bazen devletin hükümet kolu. O örgütle dostluk ilişkisi geliştirirken bir diğer kolu düşmanlığı yürütebilir. Hangi devletin, hangi örgütle hangi dansı yaptığını ve dansın türünü ne zaman değiştireceğini medya bilemez. Daha doğrusu yönlendirildiği kadarıyla bilir. Gazetelerde IŞİD'e ağır darbe başlıklarıyla verilen haberlerle devleti temsil eden insanların resmi açıklamaları bize gerçeği vermiyor. Bu savaşlar büyük emekler harcanarak çıkarıldığı için maksat hasıl olmadan sırf insan hakları ve demokrasi ilkeleri kazansın diye bitirilmeyecektir. Biter gibi olduğunda yeni bir örgüt sahneye sürülecektir. Unutmayalım, terörle birlikte uyuşturucu, kadın, çocuk, silah, göçmen kaçakçılığı ve benzeri tüm suçlar karmaşık devlet aygıtının yardımı olmaksızın yapılamaz. Geçenlerde ilginç bir haber vardı gazetelerde. Hitler'in New York'ta yaşayan yenleri asla çocuk yapmama kararı almış. Böylece Hitler soyu bitecekmiş. Bu karar aileyi psikolojik açıdan rahatlatacaksa ne ala? Ama kötülüğün evrensel sülalesi daima döl verecektir. Sebebi basit. Dünya zıtlıkların enerjisiyle işler. Her çağın can veren dahileri de olacak. Can Yakan Delileri De Hayatın akılla pek kavranamayan kendine has bir senaryo mantığı var. Bu durumda kötülükle farklı bir mücadele yöntemi aramak durumundayız. Eline silah almadığı için kendini masum ad bireyler de bu ateşe odun atıyor olabilir. Nasıl? Çocuğuna tokat atarak, aşırı korumacı davranarak, emir ve yasaklara kayıtsız şartsız uymasını sağlayarak, sorgulamaya değil ezbere dayalı eğitime prim vererek mesela veya tam tersine çocuğun her istediğini yapıp onu maddi refaha boğarak, hiçbir etik kısıtlama getirmeyerek, gazetecilerin grup çıkarları adına yalan haber yapmaları, insanları hedef göstermeleri, kendi fikirlerini anlatmak yerine başkalarının kişiliklerine saldırmaları mesela işverenlerin işçilerine köle düzeni yaşatmaları mesela. İnanç ve etnik köken aşağılamaları mesela. Allah'ı kendisine kalkan yapmaya çalışan teröristi, kendini tanrı kılmak isteyen şiddet tacirlerini ve oyuncakları olan politikacıları yollarından çeviremeyiz. Kötülerin özel hikayelerini bilseydik, bize ne görev düştüğünü daha somut öğrenecektik. Şimdi yapabileceğimiz tek şey, hücrelerden yıldızlara, evrenin her noktasının aşkla döndüğünü fark etmek. Algılar bu yörüngeye katıldığında tuttuğumuz kalemi, teraziyi, neşteri, cetveli, pusulayı nefret yerine aşkla işletiriz. Çevirdiğimiz her filmin, ettiğimiz her lafın, aldığımız her kararın, kötülüğün oluşumundaki payını görür ve o büyük vahşet resmindeki kendi dolaylı payımızı, Sıfırlamaya çalışırız. Evladımız, komşumuz, öğrencimiz, işçimiz, seyircimiz, aşkla boyanmış gözlerimizden nasipleniyorsa ne iyi. Gerisi teferruat. Bugünü kurtaramayız, yarınısa belki.